Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Said bin Zeyd'in haber verdiği hadisi şerifte on kişi cennettedir. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Talha ve Zübeyir ve Abdurrahman bin Av ve Ali bin Ebi Talib ve Sa'd bin Ebi Vakkaz ve Ebu Ubeyde bin Cerrah. Sayit bin Zeyd dokuz sahabenin isimlerini saydı. Onuncusunun ismini söylemedi. Bunu sordular. Ebu'l-A'ver diyerek kendisi olduğunu işaret eyledi. Allah Teala'nın kalbime akıttığı, doldurduğu feyizlerin, nurların hepsini Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Ebu Bekir'in imanı, Ümmetimin imanı ile tartılsa, Ebu Bekir'in imanı fazla gelir. Sekiz cennetten şöyle ses gelir. Ey Ebu Bekir! Sevdiklerin ile birlikte gel. Hepiniz cennete giriniz. Yürüyen ölü görmek isterseniz, Ebu Kuhafe'nin oğlunu, Ebubekri görünüz. Ashabımı her memlekete gönderip, sünnetlerin ve farzların her yerde öğretilmesini istiyorum. İsa aleyhisselam da havarilerini bunun için göndermiştir buyurdu. Ebu Bekri ve Ömer'i de gönderir misin denildik de. Bu ikisini yanımdan ayırmam. Bunlar benim kulağım ve gözüm gibidirler. Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde Hastayken namaz kıldırmak için Ebu Bekir Sıddık'ı kendi yerine imam yapmıştı. bilal Habeş'i her ezan okuduğunda Ebu Bekir söyleyiniz, Nasa imam olsun buyururdu. Ebu Bekir'in üstünlüğü çok namaz kıldığı, çok oruç tuttuğu için değildir. Onun kalbinde bulunan bir şey içindir. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer gelseydi elbette Ömer peygamber olurdu. Allahu Teala doğru sözü Ömer'in dili üzerine koymuştur. Ömer hayatta olduğu müddetçe Müslümanlar arasında fitne zuhur etmez. Bedir muharebesinde alınan esirlerin öldürülmesi veya para karşılığı koyu verilmesi için Sözler ikiye ayrılmıştı. Ömer öldürülmelerini istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakalım demişti. Vahiy Ömer'in istediği gibi geldi. Para alınması suçtur buyuruldu. Peygamberimiz eğer azat gelseydi, Ömer ile Sa'd bin Muaz'dan başka birimiz kurtulamazdık. Ebu Hureyre diyor ki, Ebu Bekir ve Ömer ile Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Fakir kainat kalkıp gitti, gelmedi. Merak ettik, aramaya çıktık. Ben önde gidiyordum. Ensardan Beni Neccar'ın duvarına kadar geldim. Dolaşarak kapısını arıyordum. Rebiya'nın küçük bir kapıdan içeri girdiğini gördüm. Ben de girdim. Resulullah'ı içeride gördüm. Beni yanına çağırdı. Mübarek nalınlarını verdi. Bunlarla git. Her karşılaştığına kelime-i şahadete iman edenlerin cennete gireceklerini müjdele buyurdu. Emirlerini yapmak için sokağa çıktım. Önce Ömer karşıma geldi. Nereye gidiyorsun dedi. Müminlere müjde vermeye gittiğimi anlattım. Bana vurdu. Geri dön dedi. Ağlaya döndüm. Resulullah'a anlatırken Ömer de geldi. Dinledi. Resulullah Ömer'e ne yaptığını sordu. O da, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ebu Hureyre'yi, nalını şerifinizle gönderip, kalbinde kelime-i şehadete iman bulunanlara, cenneti müjdele dediniz mi? dedi. Resulullah Efendimiz de evet buyurdu. Ömer, aman ya Resulallah, bunu yapmayınız. Bunu işitenlerin buna güvenerek, farzları, vacipleri yapmakta gevşek davranmalarından korkarım. Onları, onları, kendi hallerine bırakın, dedi. Resulullah da, pek iyi, bırakınız, buyurdu. Hak ile batılı, ayırt edici Ömer'dir. Ebu Bekir ile Ömer'i sizin önünüze ben geçirmedim. Onları Allahu Teala hepinizin önüne geçirdi. Cennette peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü Ebu Bekir ile Ömer'dir. Resulullah Hazretleri kızına Ey benim kızım! Hazreti Osman'dan gökteki melekler haya ederler. Yemin ederim ki Osman ümmetimden 70 bin kişiye şefaat ederek cehenneme girmekten kurtaracaktır. Ey Talha! Her peygambere ümmetinden biri arkadaş olacaktır. Benim cennette arkadaşım Osman'dır. Ben ilmin şehriyim. O şehrin kapısı Ali'dir. Kıyamet günü Ali bin Ebi Talip bir güzel ata bindirilir. Görenler acaba bu hangi peygamberdir der. allah Teala bu Ali bin Ebi Talip'tir buyurur. Ali'ye muhabbet bana muhabbettir. Bana muhabbet allah Teala'ya muhabbettir. Ali'ye düşmanlık bana düşmanlıktır. Bana düşmanlık ise... Allah-u Teala'ya düşmanlıktır. Münafıkların kalbinde şu dört kimsenin muhabbeti bir araya gelmez. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. allah Teala size namazı, orucu, haccı, zekatı farz ettiği gibi. Ebu Bekir Sıddık'ı ve Ömer Faruk'u ve Osman Zinnureyni ve Ali Murtaza'yı sevmeyi de farz eyledi. Bu dördünden birini sevmeyen kimsenin namazı da, orucu da, hacı da, zekatı da kabul olmaz. Kıyamet günü bunlar mezardan ateşe, cehenneme götürülür. Fatıma-tu Zehra için onu inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahu Teala'yı incitir. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh, halife olduğun zaman yumuşak ol veya güzel idare et buyurdu. İslamiyet değirmeni 35 sene veyahut 37 sene devam edecektir. Ashab-ı kiramdan, Süraka bin ki Kisra'nın bileziklerini giydiğin zaman nasıl olursun buyurmuştur. Yıllar sonra. Ömer'in hilafeti zamanında fethedilen İran'ın ganimetleri Medine-i geldi. Ganimetlerin içerisinde Kisra'nın kürkü ve bilezikleri vardı. Ganimetlerin taksiminde Hazreti Ömer Kisra'nın bileziklerini sürakaya verdi. Suraka bilezikleri koluna taktı. Geniş olduğu için ta dirseğine çıktı. Seneler önce. Resulullah'ın buyurduğunu hatırladı ve ağladı. Musa şimdi sağ olsaydı, bana uymaktan başka bir şey yapmazdı. Doğudan siyah bayraklılar gelecek. Araplarla harp edeceklerdir. Onların halifelerine tabi olunuz. Onlar doğru yolu gösteren halifedirler. Resulullah Aleyhisselam bir gün... Yüksek bir yerde oturuyordu. Yanındakilere dönerek benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Yemin ederim ki evlerinizin arasında sokaklarda meydana gelecek fitneleri görüyorum buyurdu. Hazreti Osman'ın şehit edildiği günlerde ve sonra Yezid zamanında Medine'de büyük fitneler meydana geldi. Sokaklarda çok kimselerin kanı döküldü. İki gün aynı halde bulunan Aldandı, ziyan etti. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup, evlatlarına Müslümanlığı, ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için on kere Ka'be'yi i Muazzama ziyareti sevabı verilir. Ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk günah öğretirse bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri maruf'u bırakır iseniz Allah Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Yasaklardan men etmek hususunda korku olmadıkça emri maruf ve nehyi ani'l münker eylemek sizlere vaciptir. Eğer korku mevcut ise susmak sizlere helal olur. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları, Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Benden duyduklarınızı din kardeşlerinize de anlatınız. Birbirinize duyurunuz. Günah işleyeni eliniz ile men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse söz ile mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz kalbiniz ile beğenmeyiniz. Bu ise... İmanın en aşağısıdır. allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a filan şehri yerin dibine geçir diye emir etti. Cebrail, ya Rabbi bu şehirdeki filanca kulun sana bir an isyan etmedi. Hep itaat ve ibadet ediyor deyince onu da beraber geçir. Zira günah işleyenleri görünce bir kerecik yüzünü değiştirmedi. Alimlerin uykusu ibadettir. Her yüz senede bir müceddit zahir olur. Ümmetimin işlerini yeniler.